Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radio Modern Sabahlar'dan hepinize günaydın sevgili sabah severler, Kaslı memeler, çelik memeler ve keçi memeler olarak karşınızdayız. Ve bu sabah gerçekten de stüdyomuzda bir şalk, bir şalk, bir şalk tüm şehre yayılıyor Oktay Bey saçını sakalını saçını sakalını değil de yok, yok yani sakalını e, bu yana kesmiş jillop gibi yani sakal da değil yani belki biraz bir düzenleme belki bir küçük bir düzenleme diyebiliriz ama bu büyük değişim restorasyon de evet, demek daha doğru. Restorasyona sadık kalarak şey, şey restorasyonu var diye geçenlerde bir mozaik <gülüyor> var Haydarpaşa'da. <gülüyor> ha ama mozaik Antep an Antep'te an var Gaziantep'teki Gaziantep. bir. Ha Antep'teki Antep'teki. Ee, o mozaikteki ama tam zıttına zıttına, tam zıttına zıttıran evet. yani bayağı bir HD kalitesine gelmiş Oktay Bey bir açıklar mısınız ee, yaşanmışlıklarınızı Öncelikle günaydın ee, günaydın sevgili diniciler Oktay, ee, yavaş değişmiyor onu... dikkat ettiyseniz ee, valla bana ses de değişmiş, değişmiş vursun, gibi geldi? tavır değişmiş gibi böyle bir Vallahi ben şu anda Gençlik bakamıyorum umursamaz. ya ben de bak bakasım <gülüyor> yok Oktay'ı ee, o eski radyo programındaki sesiyle hatırlamak istiyorum ya niye öyle ya Dün, yani hani siz çok yine problem değilsiniz <gülüyor> Lütfem <gülüyor> de bakmak istemedim ona Niye <gülüyor> öyle oldu acaba? Gençleştiğim evde bir adam için. Var diye gençleştiğim için milletin acaba soruda mı gitti? Hani <gülüyor> <gülüyor> kaçta yaptın sen bu işi? Kaçta yaptım biraz geç saatte e, biri, on geçe i̇şte bir on gece sularında başladım bir sabah kadar sütükler. kadar çalışmalar da <gülüyor> vardı. Bir <devam> kızcağızın <gülüyor> gecenin bir vakti evde bir adam bulması gibi, onun hissiyatı kim bunu nasıl canlandırabilir zihninde yani. Okta bir şey soracağım böyle hani bir suları dedin, kocası İler... kayıp, evde başka bir, <gülüyor> bir adam, adam var. var. Ee, bir suları dedi Oktay evet. ee, ilerlemiş bir saat ee, şey miydi? Akımlik bir durum bu evet. yani. şey ee, miydi ee, Hatırladığım bir andı. Hatırladıyo. Evet. Çünkü daha önce konuştuğumuz gibi hatırlamadığımız anlar oluyor. Ee, öyle bir an değildi. Ee, hatırladığım bir andı. Ee, bir şey geldi bana. Böyle bir o an bir şey geldi. Nereden geldiğini de anlamadım. Sesler Onu, mi duydun? Bir sesler duydum. Ondan sonra... Ay, bu, da, e... bu da bipolar oldu. Bu da bipolar oldu. Bu ben da bu da... arada yani fark ettiğim bir şey. Tüm kadınlara bir güzellik tavsiyesi. Eğer bir anda gençleşmek istiyorsanız şöyle bir, bir buçuk sene bir sakal, büyük bırakın. Bı bırakın, ondan sonra bir daha kesin, kesin. Vallahi... Hakkeden... E, farka inanamayacaksınız. E, ben de şimdi şey oldu. Ben de bir garipsedim aynada kendime bakınca. Normalde aynada. Bakamıyorum ya dudakları <gülüyor> zaten. Valla ben mi? de bakmıyorum. Okta Oktay şöyle bir burnun altından itibaren böyle peçete bir şey takabilir miyiz? Bece mi? E, Valla öyle bir şey istiyorum. Çünkü görünce. <gülüyor> bir ifadeler olmuş değil mi yüzünde? Allah Allah. Ve ağzından bir şekiller falan oluyor böyle. <gülüyor> Eskiden <gülüyor> bıyıklara gizlenen e, dudak hareketleri şimdi artık. Gözümüzün önünde adeta çıplak dudaklar dans ediyor e, gibi. Allah şey. bıyıklardaki Sevginizden... gizem diyeceğim ya. Herkes mi? Herkesin mi? Suzuna gidiyor acaba çünkü dün akşam da pikey üstüme çekince e, pikey şey mi? O Oktay Bey Yorganı pikeyi, kaldıralı bir bayağı bize... kaldıralı biliyorsunuz başka bir sorun. Ona ilerleyen dakikalardan Burnuma kadar çekince Didem şey oldu <gülüyor> ha, rahatladı ha dedi tamam ya dedi. Sen de de şimdi bir peçe şey var. O ağzını kapa Oktay ya. Vallahi ağzını kapa yapa yapa konuş bakamıyorum ya. Yemin ediyorum bakamıyorum. Valla şey değil ya. Bir anda bakamıyoruz şu anda. Hemen yayına girdik de ondan. Yavaş yavaş bir, bir buçuk ay içinde... Ba alışacağız. Sanki Oktay'ın hiç sakalı yokmuş gibi Hakikaten gelmeye Hakikaten birbirlerine bakıyorlar sevgili diniciler. Yani böyle bir şey olur mu ya? Bir de gazeteyi nasıl sıkı tutmuşum biliyor musun? Bırakamıyorum <gülüyor> elimden yani. yani. Hayır bıraksak bıyıklı geldiğim zaman bir dert. Bıyıksız geldiğim zaman bir dert. Az kessem... Başka bir daha olacak. Ya Oktay niye bu kadar birden radikal abandın ya? Bir önce bir kız Ne hafta... yapsaydım? Büyükla gelseydim bu sabah Bıyıkla gel Oktay Dans eden dudakları bir gün, bir iki açık gün daha şey yapsın. İkince önce bir çeneyi görseydik falan. <gülüyor> Adamın üstü daha varmış bizim haberimiz yok. Ben böyle şak diye karşılaştınca üst dudakla ne yapayım yani nokta. Yani aya, ayağımızın altında zemin kayıyor. zemin ediyor şey kayıyor ya. ya vallahi bille. sağlam dediğimiz güvendiğimiz dallara yağıyor yani. <gülüyor> odaklanamıyorum, odaklanamıyorum. Vallahi temel sorun odaklanamıyorum şu anda. Alışacağız. Ay bir de dudak hareketleri, vallahi öpücük Allah. yollamalar, Yalamalar falan. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne konuşacağımı bile ben artık bir şey konuşamam. ben ciddim ya. Ay çok güzelmiş. Ay nasıl rahatsızlar hiç bakamıyorlar. Sanki bir suç işlemiş gibiler sevgili benim karşımda. Oktay sende vallahi ben <gülüyor> hakikaten öyle <gülüyor> ha. Aynen, Kafalar doğru. önde şu anda. Ege bilgisayara bakıyor. Fahir bir şeylere bakıyor. Baktığı şeyi gördüğünü zannediyorum. <gülüyor> Valla ben bilgisayardan telefona bakmaya geçeceğim. O olacak yani en kötüsü. Evet, Orada bir şey bakıyorum abi mesaj gelmiş bir diye Buyurun Oca, efendim ben size bir haber vereyim de Bir havamız dağılsın, dağılsın, dağılsın, dağılsın. hadi bir dağıt bizim havamızı <gülüyor> Nasıl bir haber vereceksem <gülüyor> Güney Afrika'dan bir haber vereceğim Ver Kim dedi geçen gün Afrika'da yaşasın hangi ülkede yaşarsın ben Sorusuna dedim. Güney Afrika cevabı Başka ver. yeri bilmediğim için Tabii Siz ki başka ederim. başka şehirler falan söylediniz Güney Afrika'da bir parkta Amerikalı bir turist Aslan saldırısı nedeniyle Maalesef roket ama nasıl saldırdı Aslan mı? Çılgınlar hmm. gibi mi? Ee, aslan Bok... da saçlarını kesmiş, pelisini kesmiş. Tatlış diye gittiğinde böyle olmuştu. Ee, e, Dici bir aslanın e, bir çiftin bulunduğu arabanın açık penceresinden içeri atladığını ve e, kadını... Efendim... <gülüyor> orada çenesini kapatarak... Pencereden mi? İki kişi zaten aslan... Pençeden girmiş ya. Pençeden hani aslan girmesi ne ya? Köpek mesela yolda sen arabayla giderken köpek şeye saldırıyor ya arabaya. He. Saldırmıyor da yani yanından koşuyor. Aslan öyle koşuyor. Aç demiş. Aç. Aç demiş. Dur dur bir, şeye soracağım. bir, aç, bir şey soracağım. Allah'ım adı var. Bir şey soracağım. Şey yani de, Yemeyeceğim demiş. Efendim demiş de orak. Bir kafadan çekip almış. Böyle camı aç işareti yapmış. Tam bu kedilerin küçük bir yerden patiyle bir şey top çıkarması falan gibi bir şey ya. Aynı aynı. Aslan da aynı onu yapmıştır. iri, iri patileriyle pencereden adam çıkarmıştır. Yazık kadın. Adam da değil galiba kadın cazı çıkardı. Evet, kadın cazı. Ya benim cazı çıkarmış. Daha önce de konuşmuştuk bunu da. En üzüldüğüm şey yani 21. yüzyılda insanların hayvanlar tarafından yenilmesi. Sokulmasını gene biraz kabulleniyorum. Hangi seneye da, kadar makul görüyorsun ege? Barutun icadından sonra, daha da barutla da alakası yok. Kend, kent yaşamı başladıktan sonra bir, bence bir bizi yememeleri lazım. Bir evleri, hayvan olsaydım peki, kend, düşüncen kend kend ne olurdu? Devletleri... Buna cevap verebiliyor musun? Valla bir antilop olsaydım, ha, çünkü... hakikaten insanlara bakıp, bunlar ne güzel kurtardı kendilerini. Biz hala zıplaya zıplaya kaçıyoruz derdik. Yok işte bir insan olarak bizi niye yiyor bunlar ya? 21. yüzyıla geldik der miydin? Yani, Zor ee, bir soru biliyorum bu. Yok yok. Ben hemen cevap vermeye yani istersin. Biraz bekle istersen Yok ben otoburların içten içe bunu kabullendiklerini düşünüyorum. Yani sonuçta ee, biz daha biz içireceğiz atlayacağız bu adamlar. Hayvan bunlara yani otoburlar kendilerini etoburlardan üstünde görüyor olabilir He. Bunlar hayvan ya yani yerde var ağaçta var orada var burada niye benim peşimden girizdeki büyük bir taraftan da kaçıyorlar ben ama bizi insanları insanlığı hayvanların yemesini kabullenemiyorum bu Brad Pitt ayı yedi ya bir filmde Brad Pitt ayı mı yedi ha. Legends Zaman, of the sonunda galiba onu bir ayı yiyordu ama o ayı da yemiyordu canım ile mücadeleye ha, gidiyordu ne oldu ayı tebrik ederim gerçekten ama dostuca daha... bir mücadele oldu demiyordur ayı yiyordur onun ama hayır bir sürü şey vardı daha önce ee, vakası vardı ya yani o zamandan Ama beri o ilerlemiş o. yaşı olduğu için ilerlemiş yaşına rağmen genç delikanlı bir ayı karşısında şey yok kaldı. Pek şansı da yok. Bek şansı kalmadı vallahi onun. bu Güney Afrika'daki olaydı da e... bak yılan sokması, sivrisinek sokması falan. Örümcek sokulur. Sokulur. Sokma bir değişik de. iletişim biçimi. Ben Ama. de aynı şekilde kent devletlerinin ortaya çıkışı ile beraber bunun sonlanması gerekiyordu. Gerekiyordu. Ta... Köpek balığı yemesi. O da çok O da çok saçma, saçma. geliyor bana yani. 2 Haziran 2015 salı saat 8:32 sokmayı yine anlıyorum <gülüyor> <gülüyor> kayacağım notu düşüldü devam edelim park görevleri saldırın ardından aslanı takip ettiler ve ee, ve hayvanın e, öldürüp öldürülmeyeceği henüz belli değil yakalanmış bir mı? Neye öldürecekler bir Ne şeyıyor yani öldürmeleri de ya Aa, yani, kısas geçerlidir Güney Afrika'da şey mi fark ettiler Efendim bu Aslan yani yğmuş e yer tabi e gözlük daha büyük Öyle açıklaması lazım yani durum. <gülüyor> ya böyle tatsız bir haberle başladık. Ee, ve hoş bir haberle devam ettik. Hanım nasıl? <gülüyor> hanımı... E, hanımı Afrika'da bıraktık geldik. Aa a, ne oldu? İyidiler. İyiler zaman <gülüyor> ayırttı. <gülüyor> Ay hadi geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun dileklerimize bir de e, vaktimiz varsa Amerika Birleşik Devletleri dışişleri bakanı e, Keriye de gönderelim İsviçre. Şey, e, evet İsviçre'de bisiklet kazası yaptı kendisi. Harika. İyi geçmiş olsun. Hmm, ee, ne binersin bisiklete? hayatın makamodar arabasında mısın? geçmiş. Yo, öyle çok biliyor. çok biniyor adam ya. Biniyor mu? Ününü kaldırırken bir şey olmuş. Yok biniyor düzenli olarak İsviçre'ye her gittiğinde, Cenevre'ye gittiğinde bisiklete biniyor. Hı -hı. John Kerry Ben Bu de sefer... öyleyimdir mesela Cenevri'ye gitsem Ben de hep bisikletle binir. Aa Cenevri'nin bisikleti güzeldir Bu sefer kaza geçirmiş kalçasında bir şey varmış Tahriş ee, mi? Geçmiş olsun diyoruz artık kırık Sen böyle mı Göstermiş mi? Çok pis mi düşmüş oktay? 71 yaşında. çok pis düşmüş abi şey Bence. altta kalmış ee, Kolubu... Normalde of, biliyorsunuz şeydir Of, of diye mi kalktı? Atiktir evet, yani, e, Şey yapar ee, öte yana geçiriverir ayağını Kerenin kafası da büyükü, kendinden kasklı Saçlardan öyle mi? ya Saç bir hakikaten sende... Ben bilmiyorum saç da öyle Çene yapısı da öyle sanki hani kafanın altında Çıt çıtlamışlar gibi Onun üstüne bir kaplama yapmışlar gibi Bence değil mi öyle. Yani alttan bir çıkarsa Dişler normal bir mi? insan kafası Yok yok diş mi kaplama diyorsun Yok kafa kaplama Kafa kaplama. Normalde altta küçük bir kafa varmış da güzel bir kılıfa geçirmişler gibi. Eskiden hani top patlayınca patlamış topu ikiye kesip sağlam topu içine koyardık biz böyle şey olsun diye. Hiç ben öyle bir şey görmedim. yapmadım görmedim. Yani ben sokakta Abi dış, dış top patladı şimdi tamam. Şimdi top patladı gitti yeni top alındı. Fakat o top patlamanın acısı hepimize çok şey bir şekilde koyduğu için artık daha temkinli olmamız gerektiğine karar veriyoruz. Es, eski topu atmıyoruz. Onu böyle karpuz gibi ikiye yarıyorsun ama tam da ayırmıyorsun o iki yanına ayırıp içine yeni topu dıkılıyorsun. E sen ona bir tane abandın mı o pıt diye bırakırken yine. yok güzel. Ya, güzel yamış diye. yamış olmuyor mu? Yok güzel kesilmiş ve böyle yani şeyle yapıyorsun birazcık. O da lastik olduğu için. Onu e. gerdire gerdire sokuyorsun içine. Ondan tamam sonra şu anda ben Şey olaya atladık. Nasıl benziyor bunu İki tane şey olmuş oldu. Yani top irice oluyor. Yani iki kafa üst üste geçirilmiş gibi. Anladın He, John Kerry'nin kafası Kerry kafasından Gerçek var. Gerçek John Kerry bu gördüğümüz Kafanın John Kafanın içinden daha küçük bir kafa var. Adamın daha içinde diyor. İçinde. Bunun bir dış kaplaması yapılmış gibi geliyor bana bilmiyorum. yalancısı Ama Olur. güzel yapmışlar. İşçilik iyi o zaman. Tabii tabii çok mükemmel işçiliği Aa, var. Zaten ya, onu onun yapan... Onun ustası kör olmuş zaten onu yapmış. Hacı son <gülüyor> yapacağım. Kafa bu demiş. İsterseniz biraz çarkılar, türküler sonra reken devam edelim. Hadi bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu sabahlar Radyo Tris'ten bu sabahlar devam ediyor sevgili sağ severler her şey üst üste gelir diyoruz ve devam ediyoruz buyursunlar Ay aslanla haberler veriyorsunuz ya Oktay Bey ben evet, de bir buyurun. başka aslan haberi vereceğim ki ha. Kenya'daki Masai Mara Doğal Yaşam Parkı'nda çekilen fotoğraf hepimize ibret vesikası oldu. Neden bu olaylar hep Afrika'da oluyor aslanlı olaylar? Oldukça manidar. Bana da manidar geldi. Bunlar hepsi bir e, üst akılın işi gibi geliyor. Kendisini kovalayan bufalolardan kaçmak için ağaca tırmanan bir aslan görülüyor. El yaman bey miyaman bufalanı. Şimdi bu içgüdüsel olarak biz kimi tutuyoruz bu olayda? Bu Bufalodan kaçan aslan hikayesinde. Valla ben bufalocuyum. Hep bufalocuyum. Ben de içlerden baktığımda bufalocuyum. Kaçanın, ben kaçanın, kaçanın tarafındayım, tarafındayım ya her zaman. Ama neden kaçtı Oktay? Yemeye çalışırken kaçtı. Ben nedense onu düşünüyorum. Hep de zaten onu seyretmez misiniz belgesellerde? Nasıl? Ulan şurada hepiniz kaçacağınıza bir dönseniz. Evet her birinin 5 katı ya bak öyle yaptık sağdan geliyor sağdan oraya doğru dö döndür kafanı çıkma çıkma kalabalıktan çıkma arkadaşlar safları koruyalım diye insanı şey yapası geliyor ya biraz taktik ya da şey yapacaklar bu falolar aynı Braveheart filmindeki gibi hatırlıyor musunuz kaçar gibi yaptım. Hayır bekle Be bekle bekle bekle orada bekle. hop la koşuyor la diye orada kazıkları kaldıracaklar hatırladınız mı o sahneyi? Hatırladık. Aynısı. Ve ondan sonra Hayvan Freedom. tabii beklemeyi bilmiyorum. Freedom şimdi. diye bağır git. Kaç hafta izledi ya Ankara o filmi? Vallahi bilmiyorum. 50 küsür haftasını ben şahsen biliyorum. 4 kişi 5 kişi kaldı izlemeyen. Yani. Hatırlanmaz olur mu yani? Hatırlanıyor. Yani biraz bu aslanlara da sürekli bunlarda hep belgesel seyrediyorlar. Biraz lazım. böyle filmleri seyretmek lazım. Bir Game of Thrones'u seyrettirmek lazım. Arada evet. Ondan sonra. Ayvanda. Burada High Sparrow'un konuşmasını yani ise... Belki de dinlediler böyle kovalamaya karar verdiler. Ee, şey, rakı seyrettirmek lazım. Bir yardım eli demişler. Yani rakidi hatırlıyorsun. Eee Raki kaç var? 3'te mi Ivandrago Drago ile olan 4. mücadele? Raki 4 müydü? Raki 4'te işte nerede vardı orada? Şey, e, ne? orada Raki'nin konuşması vardı ya Rusya'daki maçtan sonra ağzı buzun Ben de bir de Siz de de değişe Bir de şeyi e, seyrettirmeleri lazım. Kansporundaki Natsu Kao hatırlıyorsunuz. Canspor'daki şey sahnesini de seyredebilirler. Orada da Van Damon'un <gülüyor> güzel oyunculuğunu görüyoruz. Sarhoşmuş gibi olduğu bir sahne var ya. O Bak da çok götürüyor sarhoş gibi yaptırıyor. Eğitim bölümünde bir eğitim film. Bölümünde. Evet, evet. çünkü bir eğitim bölümü vardır ortalarında Orada değil mi? Yani e, rahmetli Zeki Alasya gibi bir sarhoş taklidi yapıyor orada. Evet, evet. Pandan. Evet. Van Diamond. şeyde vardı orada sahnesinde hatırlıyorsanız böyle gözüne bir şey atıyor toz atıyor adam da hı hı. bu görmüyor orada böyle de, oluyor. Kör Hatırladınız mı sahneyi? Bayağı hatırladık. Hatta yaşadık. Yani. yani. Çünkü ağır çekimde de yaptık. Ağır çekimde zaten. Zaten, zaten sahne de ağır çekim. Bir de madem <gülüyor> madem hani bu filmleri seviyoruz bir de e, Steven Segal'in e, komadan uyanış sahnesi vardır. Sakallı uyandı sahnesi. O Sakallı da sonra tıraş oluyor da o da aynı senin gibi oluyordu sonra tam anlamıyla hayatı anlatır evet. o sahne uzun, figi, cama, uzun cama sahnedir figi tv'de figi tv'de diyorsun değil mi ne dedi niye figi, figi tv figi tv kaçak Figitive'de hatırlıyorsan. Neydi o filmin ismi ya? Figitive. Kaçak. Hayır. 24 sene komada falan gibi bir adı olması Steven lazım. Steven Segalinkini demiyorum benimki dediğim. Ben Steven Segalinkini diyorum. Harrison Ford benim Harrison dediğim. Harrison Ford'un Figitive'i de seyretmek. Harrison Ford da sakalları kesiyor ya. Kaçıyor kaçıyor sonra o bir tane. O senin dediğin Figitive işte. Figitive. Orada Le... leve boya gidiyor benim da. Benim dediğim Neke Seri galiba. <gülüyor> ne Seri Things Like That. <gülüyor> o filmi diyorsun. Dedim <gülüyor> dediğim şey, Steven Segalin Neke Seri. Eee aynen. Aynı Hatta film. Yani. Tabii, Tarantino Tabii da. da yıllar sonra... Hemen dinleyicilerimize e, şunu da söyleyeyim çok filmden bahsettik. Hepsini izleyecek vaktiniz olmazsa Shawshank Redemption asaretin ve dedin. Hepsinin tek filmde toplandığı tek bir yerde toplandığı filmdir o. Suskunluğum asaretimden yetiştiriyor. Onun bir de devam filmi var. Sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sensibileti. Yani Şangay Bonita diye Türkiye'ye çevrildi. Onu da izlememizi tavsiye ederiz. Hayvanlara mı diyorsun bunu? Yok dinleyicilerimizi diyorum ha, ben film köşesinin sonuna geldik. Ben en son bir de arkadaşlar en bugün son en son son olarak Potemkin zırhlısını diyorum ki bir güzel bir Potemkin zırhlısı. Bir zırhlı. kez daha çünkü hepimiz defalarca sevdik. En azından o merdiven sahnesini. Aynen aynen abi. O merdiven sahnesi bir izlensin onu e, tekrar konuşacağız. Ne olmuş aslan kaçmış ağaca çıkmış. Ağaca çıksan tabii elmi yaman mi yaman burada da bufalolar ağacı şey yapmış mı? Soslamış mı ağaca? E ağaç Allah'tan iri ağaç da iri. iri, ya i̇ri, ya. iri ağaç da büyük. E, İçek pek bir şey de kalmamış. İşte e, buradan birliğin, beraberliğin <gülüyor> e, nasıl bir güç olduğu bir Orada kez daha çıkmış. ortaya çıkıyor. Evet efendim. Çok güzelmiş ya. Yani, Saat 9 oldu Ege Bey isterseniz. Baratheonlar Lannister'ları ağaca sıkıştırdı diye özetleyebiliriz. Buffalo mu Buffalo mu ya? vallahi o yörene göre değişir. İkincisi tam hangi? söyleyemedim de. Hangi bölgedensin sen? Konya. Bafolu, Bafolu, Bafolu mu Tabii. Biz, Biz mesela koner miirdik deriz. <gülüyor> mesela. Siz adını da Fahir. Adan adamı. Ya şimdi ha bakalım ne olacak? Bir, bir şey yapalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo tüm arası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Espriler, şakalar, arada da taklalar diyoruz. Buyursunlar efendim. Valla espriler, şakalar. Bir güzel haberle başlayalım bu saate. Herkesin merakla beklediği şey gerçek oldu. Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian. Parantez içi 34. Doğurdu mu? Hamile. Doğru, yani doğru dedim. Doğurmadı ama doğuracak. Doğru. Hamile, Oktay Bey, bravo. İkinci kez hamile, yani gebe olduğunu açıkladı. Nerd isimli iki yaşında bir kızı olan Kim Kardashian'ın ikinci çocuğu çok istediğini belirttiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için kocam Kenya West ile günde 500 kez, afedersiniz çok özür dilerim, diye açıklamaları vardı. Günde e, 500, aslında... Aslan haberleri veriyoruz oradan dinleyicilerimizin aklına hemen gelmiştir. Aslanların da böyle şey dönemleri oluyor ya. Kızan dönemleri oluyor ve günde 150'ye varan rakamlara çıkıyorlardı. Arttırıyor, görüyor ve arttırıyor Kenya West ve Kim Kardashian 500'e çıkardılar. Hay maşallah ve nihayetinde sonucunu aldılar. Baya çalışmışlar hocamız. Baya çalışmışlar. Onlar her yerde çalışıyorlardı zaten. İşte fotoğraf çekimine gidiyorlar. Bizi bir 5 dakika aldılar. müsaade çocuklar bir 5 dakika mola verelim diye kahve molası gibi. Hakikaten bir işte belki de bağımlılık yapıyor. Biraz da Kanye West dinleyelim hatta. Bak bu adamdan çocuk yapmayacağını da kimden yapacağım? <gülüyor> Valla benim bile içim kıpır kıpır şu anda. Allah'tan evli barklı. Kucağımda bir yavru seni fena mı olurdu dedim. İyiyim <gülüyor> <dedim> ben <gülüyor> <Demen> lazımdı Fahir. İyiyim. <gülüyor> <gülüyor> bu açık ovalardan sorun Çünkü açıklamaları da sen yaptın. Evet. Kanye evet. Evet. West şey gelse ha. evliyim diyeceksin Yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben e, e, <gülüyor> ay ay ay hayırlı uğurlu olsun ya ne diyelim bizde valla oktay o demek ki iki sezon daha var iki sezon daha var ama onların 5 sezonluk çıktı bunların biliyorsun kim kardeşinin ee, babalığı ee, şimdi e, anneliğe geçti ne oluyor bir Efendim, ben Üvey anlamadım. babası vardı ya. Bruce. Ben hiç sevmedim onu ya. Bruce. Ya ben bu arada televizyonda çok seçkinci bir adam değilim. Bir dolu de leş seyret ediyorum ama bu Kim Kardashian ve Sir Ryland'ı hiç izlemedim. Mesela. Ya bunun hastası zaten. Bu ya sevenler çok seviyor ya da hiç muhatap olmuyorlar. Bu, bu benim çok sevmem gereken bir şeydi ama A, Aynen öyle. E Kim Kardashian'ın e, annesiyle evli olan yani Kim Kardashian'ın e, babalığı diyelim. Hı hı. Babası vefat ettikten sonra öz babası tamam. biyolojik babası vefat ettikten evet. sonra ee, annesinin evlendiği ikinci eşi eski Amerikalı atlet Bruce vardı. Ondan sonra onlardan da kardeşleri oldu. Ee, anne bir baba ayrı. Chloe Bunu, falan oradan yani, mı? Aynen öyle. Ee, Bruce şimdi Catelyn oldu değil mi? Bruce şimdi Catelyn oldu. Allah Allah. Hmm. İyip ara verdiler herhalde. Yani, ya bırakın Allah aşkına ya. Yok yok. Bruce Bey böyle bu sezonunda bu damga bursun Vallahi dediler. Bu sezonu değil, onun, onun şeyi vardı canım. Televizyon programından bağımsız. Onun öyle bir şeyi vardı. Var mıydı? Vardı hmm. vardı. E, i̇yice cesaret verdi o zaman. Cesaret şey verdi. Bu sezonu art, coşturalım. Artık bakayım. Bruce demeyin bana Kathleen deyin diye e, ameliyatı da gerçekleşti. Yalnız hakikaten e, takip edenler biliyorlardır. Ketlin gerçekten eski hanımından baya baya güzel. Fersah fersah öteye geçmiş yani. E, kıskançlık olmaz mı ya? Olur. Karı koca kıskan... arasında. Yani bir kadın şimdi kadın başka kadınları güzelliğine kıskanır ama kocası kendinden güzel olursa. Evet. Onu esas... E, çok Başkalarından gibi. kıskanması anlamında mı? Yoksa Ay, güzelliğini benden kıskanmış. daha güzel oldu diye mi? Benden daha benden güzel daha oldu güzel diye mi? Kıskanmaz, Nasıl kıskanmaz Oktay yani? Evlilikleri devam ediyor mu? Hmm, Onu bilmiyorum. O, o devam etmiyor canım. Bir seneden fazla oldu boşanalı. Ha öyle mi? Boşandıktan tabii, tabii. sonra mı şey oldu? Boşandıktan Yoksa, sonra Boşanmak için bir, bir vesile mi oldu bu? Yani yok boşandıktan sonra. Zaten dört çocuğu var adamın. Tamam. Yani, ondan sonra artık dedi yeter. Yeterli yeter dedi. dedi. Zirvede bırakıyorum dedi ve yine hayatıma başlıyorum dedi. Hayırlı uğurlu olsun yani. Olsun. Programdan çıktı mı zannetmiyorum çıkarttık. Ara ara yer veriyorlar canım. Tahmin ediyorum böyle bir şey. Geliyordur. Güzel Geliyor. kadını herkes görmek ister. Gelmesi programına. de lazım yani. Ee, lazım lazım. Lazım. Hakikaten lazım. İşte bizim olaylar böyle böyle şeyler konuşuyor. Neler neler oluyor? Amerikan real itişi oğlarında. Biz Faikle ile the... hadi Ökürme. Hadi söyle. Safiye Hanım mı? Safiye Hanım'la Safiye Hanım Soyman'la Faik Bey'in maceralarını öyle izliyoruz. diyeceğim onlardır Faik Bey'in sürekli ya terlikleri ya ayakkabıları üstünde Faik Yasan onları şey yapıyorum hiç kalmadı reality show'umuz var mı başka yok reality show var canım yani doğrudan hayatını takip edebildiğiniz Safiye Soyman'la Faik Bey var vardı Survivor var Survivor var, var onu takip şey de var sonra. ben sana biraz Merve taklidi yapayım köyümüzün böyle ne no oldu Tur abi ne değişti ne oldu da bir anda Hayır. böyle bir şeyler Bizi... yapma başlıyorsun. Hiç izlememize rağmen bir, bir şey rahatsız olsun. olduğunuzu. <gülüyor> Ve ben bir sinirleniyorum yani. Bana şu mı? Ma, bana mı Merveye mi? Kime sinirlenecam? Başka birisi kimseyi konuşurken, kim Kafa şu şekilde oynayınca o taksilerde olan eskiden şeyler vardı ya. Oynak köpek başları. Oynak köpek başları diye böyle o kafalar böyle oynarsa böyle insanın ne söylediğinden bağımsız olarak sinirleri zıplıyor. Ne oldu tut abi? Ne oldu da gücüne geldi? Bir gitti. de şey var ya köy köyümüzün böylesi Altıncı köy. Neydi o diğer şeyin adı? Ütopya. Ha Ütopya. <gülüyor> o işte. Niye ben köy diye yazdım onu kafaya? Vallahi... Saman falan mı var orada? Gidişinde evet falan. Var, Sama, var, saman falan var, var. var. Samanlık var. Hayvancılık var. Tarım var. Her şey var. Aa, herhalde ondan köy diye ben şey eğitim Tabii falan. Eski yayçap şey programlarından e, örnek alınarak yaratılmış ap apayrı bir şey. Aa, Üreticiden şey. tüketiciye direkt izme. Keşke olsa. Keşke hakikaten yay olsa. Yay de bir kez daha andığımızı göre Ege, bir yay çep girsene ya. Hakikaten bir yay çep gir de bir neşiveyimiz yerine gelsin. E, Valla hadi bakalım yay çepçiler, evet, iş, ekranları bakayım. başına. Ama hep beraber yapacağız. söyleyeceğiz sevgili diniciler. Yani evet bunu tek başına söylemenin hiçbir anlamı yok. Arabadaysanız arabada, ofisteyseniz ofiste, evdeyseniz evde, okuldaysanız da okulda. Dikkat ettiyseniz bulunduğunuz mekanları birer kere daha sayarsanız rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Karımda gelecek yay çeple, işte yay sizlerle böyle gülümle yüze, peş peşe yay çep, yay çep. Çok güzel ya. Sen pek gönülden <gülüyor> söylemedin de ki ağzının ucuyla söyledin. Ben bunu telefonumun şeyi yapacağım dün, ya. Duyulur mu <gülüyor> acaba? Hı? Telefonumun şeyi yapsam duyulur mu ya? Melodisi mi? Ha, melodisi. Bence olur canım, çok da güzel melodi. Siz aradığınızda çalacak şekilde ayarlayacağım bir tek. <gülüyor> Ortaklarım aradığı zaman yay çep efendim. Diyor. Ya şey, Ege aradığında yay çep da Ben aradığımda şey lütfen hep ne? onu istiyorum. Ben yıllarca onu kullandım. Bayağı da verim aldım. Şener Şen'in Şeker filminin filminde baskın var diye bir şey vardı ya. Onu kullanın. Hayır 21. yüzyıldayız. Ya fark etmez. 21. yüzyılda yay sen telefon müziği yapıyorsan bunu da rahatlıkla yapabilirsin. Teşekkürler. Buyurun efendim. E, dün biliyorsunuz İngiltere Başbakanı David Cameron'ın 41 liralık e, bikini giyen hanımından bahsetmiştik evet. burada Sementa'dan. Çok burada iyi hatırlıyoruz. Yani e, Sementa Hanım'ın e, vücudunun yıllara meydan okunmasını haber olur? yaptık yoksa mayonun 41 lira olması mı? Yani zaten vücudunu mayo sayesinde bazı gördük. bazı şeyler prestijdir. Buradan taviz verilmez gibi bir açıklaması yok mu? yani? Orada? Hayır, hayır. Ya bazı şeylerde tabii tabi taviz verilmez Zırhlı ama burada... Zırhlı bikini alması gerekmez mi başbakanın eşine? Valla eşi gerçekten bütün doğallığıyla ve dört çocuk doğurmasına rağmen bir tane bile çatlağı olmadığını 41 liralık şeyle gösterdi. Ne derler bikiniyle gösterdi. Hakikaten 44 yaşında olmasına rağmen rakamları çok fazla telaffuz ediyorum. Kafanız karışabilir. Dünyaya aslında meydan okudu. Meydan okudu. Bugün Öyle de oluyor ya bazen <gülüyor> Obama'nın fotoğrafları oldu falan dünyaya şey olsun bir, bir ara kraliçe altınlarla poz vermiş ekonomi konu bir tıkırım bu da biz zımba gibiyiz aynı dünyaya verilmiş bir mesaj dünyayı dünyayı hakikaten korku salacak bu adamın böyle bir eşi varsa dünya korsun titresin ee, dün bir televizyon programına katıldı eşinin formu ile ilgili sorular sordular maşallah eşinizde yani falan filan diye nasıl soruyorlar onu ya <gülüyor> nasıl eşiniz hale <öyle? gülüyor> Şey diye Gökçe, soruyorlardır siz... <gülüyor> ya Yani çok bal gibi bir insansınız <gülüyor> diye. <Biliyordur>. Ha, <gülüyor> Tabii, Biraz dinlenmeniz çok... lazım Ek iki ek iki diye ya Ondan sonra soruyordur eşinizin durumu ee, David Cameron ise şöyle demiş durumu taş e, Böyle harika bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım Yanıtını verdi Bazen var ya diyor anan Var Bazen ya Herkes birbirine sarılmış Neşve içinde programı bitirmişler o Tekrar zaman İngiliz'in neşmesine katacak yeni bir şarkıyla ile devam edelim sevgili sanatseverler buyursunlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Oktay Demirci sakalları kesti bu da bize bir umut oldu. Çünkü belki de bir sonraki adım saçları boyatmak olacak. Evet buyursunlar efendim. <gülüyor> Aa, Oktay ilk saçları boyatan olmayacak aramızda. İlk saçları boyatan benim kusura bakmayın. Zaten kuaförümde dedi. Abi dedi bir açık kestane yapalım dedi. Artık yavaştan başlayalım Hepsi dedi. Hepsini mi boyayacaksın ha? Açık kestane. Sen kapkara saçlı, yaz bir delikanlısın açık kestaneyle. Vallahi bir mi? cumhuriyet kadını mı olacaksın? <gülüyor> Vallahi herhalde öyle oluyor. Yani bunun başka rengi yok galiba erkek kuaförlerinde güzel bir, bir Alman balyajı yaptırmak istesem yaptıramam. Bir güzel ama açık kestane veya patlıcan siyahı dediğimiz e, siyahı yaptırırım. Bir de bıyık bırakırım güzel. Patlıcan siyahı da tam de siyah değil. Bir küçük parmağının tırnağını uzat Fahir. E tabi kulaklaşmak ben, için. Ben de için. çünkü bir künye var güvenebileceğim birine satmak istiyorum. <gülüyor> Kimin künyesi var? Öyle bir künye var işte Ege yazıyor sonunda. O da yani işçiliğinden çünkü şey olmuyor. Ben evet, bu müstesi e, tavırlarını tasvip etmiyorum. Niye müstehsizci? Ee, ha Ege müstehsi. yani de Benim tavırlarımda ne müstehsizlik gördün dedim. Sen tamamen istediklerini anlatıyorsun Fahri. Sonuna kadar destekliyorum Aramızı seni. A, hayallerini Sa açık açık söyleyenler. Ya da belki sadece bilmiyorum. Sadece tek bir şeyim var. Patlıcan Hı. benim e, destekleyeceğim şey. Daha çok desteklerim onda. Patlıcan siyahı olmasın. Olmasın. Peki o zaman eğer birazcık belki şeye, sarılığa kaçmak istiyorum ya. Sarılık mı? Yani böyle hafif sarı. Aine Soner... Aralara mı? şey vardı ya e, Soner Sarı Kabatayı diye sinema Soner Arıcı gibi. Yani bilmiyorum papatya suyu çok randımanlı mı değil mi? Gençler bilmez ama Soner Arıcı'nın ne kullandığı, papatya hangi numaralı <gülüyor> boyu kullandığı uzun yıllar tartışılmış bir evet, evet. Boya kullanmıyor da olabilir diye papatya suyu diye şey yapıldı. Papatya zaman, suyu sonra. diye kendi açıklamaları var. Deneyeceğim bilmiyorum. Sezon papatya sezonu zaten. Atil abi boyuyor mu saçları? Atil abi boyamaz. Atil abi boyamaz. Bu kendi saçları Kendi saçları. Yani <gülüyor> saçlar kendinin. Sakallar ee, ödünç. Ödünç. <gülüyor> i̇sterseniz... Bizden ödünç sakal istiyorum demişti geçen seçimlerde. Evet e, program zirveye çıktığına Hoş göre ediyoruz. isterseniz burada nihayetlendirelim. Buyurun efendim. Ee, Soner Arıcan'ın çok... Tatmin olmadı Ege demek ki... Yok daha efendim. yeni girdik hemen şey yapmayalım. E, tamam onu zirveye taşıyalım iyi program Soner diyorsun. Soner Arıcan'ın çok sevilen de bir adam olduğunu bir kere daha bir insan olduğunu daha doğrusu adam, adam. deyince böyle bir şey oluyor da... Ee, bir, arkadaşımın... bir kere daha şey yapalım Söyleyelim yani hakikaten tanışmıyoruz ama kendisiyle Seviyor. Arkadaşımın anneannesi tekne turuna çıkmıştı şeyde, Çeşmede hı hı. Ondan sonra böyle belli bir yaşın üstündeki hanımlar Aynı tekne turunda da Soner Örce'de varmış Uh -huh. Şarkılar söyleyerek kadınları mest Öyle güzel anılarla inmişlerdi tekrar. Ay çok tatlıydı. Şarkılar söyledi, güldürdü bizi falan filan diye Oktay'ın dediğine katılıyorum ben de. Çok sevilen bir sanatçı en azından. <gülüyor> bir bir grup insan daha var. Bir anısıyla e benim söylediğim ne şey. Ne kadar güzel. Ya. Evet ya. Güzlendiren anılar. Dolaylı da olsa bir Soner Arıcı anısı var. Bizim bir Soner <gülüyor> Arıcı anımız yok ya. Son Şu yaşa geldik benim bir soner arıcı anım yok ya Bir soner arıcı mı çalsak acaba Vallahi Vefasızı so çalalım vefasızı çal Ege. Hakikaten vefasız tam gider buraya hı hı. Soner arıcı İstanbul'da bir semt adıymış Buyurun efendim Program zirveye Az önce çıkar gibi oldu ama çıkmadı Programın zirveye çık çıkaranına inandık. <gülüyor> sonra çıkmadığını gördük Yaşayarak gördük <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle oluyor 2020 yılında 7 köprü daha yapılacakmış Nere? Boğaz mı? Boğaza mı? Hı -hı. E, komple kapatalım üstünü. Şey normalde. Aliflex mi? Yok ya. Neyle? E, normalde mesela Ankara deresinin ıslahı çalışmalarında derenin üstünü komple kapatıyorsun ya. Yani yine alttan alta akıyor şey olacak evet, şekilde. İstanbul Boğazının ıslah çalışmaları. E, yani Boğaz ıslah çalışmaları sebebiyle üstünü komple kapatsak rahat rahat da geçilir. Ya yani şöyle aslında. E... Bayağı da alan açılıyor yani orada kafeler. Güzel kafeler olabilir. Güzel bir AVM olabilir. Hı, ondan sonra abi AVM olabilir. Bak. Mühendis Mimarlar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kent Komisyonu bir rapor yayınlamış. Raporda İstanbul'da nüfus artışı yılda %4, özel otomobil sahipindeki artış ise %16 olduğu belirlenirken bu eylemin devam etmesi halinde 2020 yılında 7 köprü, 2040 yılındaysa 70 köprünün daha yapılması gerektiğini söylemiş bu rapor. E karşı de, teknoloji, teknolojiyi sabit almışlar Belki uçan araçlara geçildiğinde 2070'te geçilmiyor e, e, Ne zaman geçecek Geçilecek, geçilecek dediler bize öyle anlattılar 90'larda dizel Sen mi? aklına geliyor muydu böyle dizel otomatik Araçların bu kadar Dizeli sen hayal edebilmiş miydin Bundan 5 tamam. yıl önce dizel yani, araba diye bir şey düşünebilir miydik Düşünemezdik ya Bugün hepimiz iyi kötü dizel araçlara sahibiz şey Gerçi aramızda tek dizel sahibi Benim de yani ben başladığız Pardon seninki benzinli değil mi? Yo dizele geçtim ben artık. Aa sen dizele e ge geçtin. Dizel dizel şey, mazot fiyatları Bak mi? Ayrıca. Ayrıca, Ayrıca. Azınlık kaldı nokta. Resmen kombi merkezi sistem gibi yine <gülüyor> azını kaldık. Yok. Sevgili dinleyiciler. Ee, ama ama dizelde dizel oktay yani. Dizelde dizel. Dizelde dizel, dizel. diyorsun yani. Hadi ya öyle mi? Evet tabii. Ne Bil diyorsun? Hiç gözün ibreye ibreye gitmiyor. Helal olsun diyorsun verdiğin para diyorsun. Vay anasını. Peki şeyi? Vites değiştirmiyorsun değil mi dizade? Kendi Dizel... kendini değiştiriyor. Tabii ki otomatik. Ben otomatik kendi, kendi. Okullu arabalar işte bunlar. Hangi viteste gideceğine kendi karar veriyor. Sen seni. sadece iki tane şey var değil mi? Gaz var, fren var. Gaz var. Fren de yok benim yandan. Nasıl fren? Nerede yok? fren yapacağını kendi duruyor. Mi? Hadi ya. Hı hı. Ve nereye gideceğini de kendi biliyor. Yani biz böyle bilmiyoruz kuzu gibi. Hadi nereye gideceğiz? Bir o gün Mesela hava güzel, bakıyor orada dijital uydudan şey oluyor, hava güzel. O bize kızılcıam ama götürüyor. götürüyor. Kızılcıam ama milli parkına. Soğuksun milli parkı Peki dijare dijai alsam bugün? Evet, bugün. Bugün alamazsın oktar. Bugün bir, işimiz şu var şu ya oğlum. Depoyu öyle doldursam ona geçer mi araba yoksa? Geçer. Akıllar mı bağlı. Bir şey? akıllar geçer araç araç. Mı geçer. Akıllı araç mı diyorsun senin ki? Akıllı araç mı? Benimki çok akıllı araba da. Akıllı. Yani yani sen şoför öyle... akıllı değil çocuklar. Hay bazı ebeveynler vardır ya çocukları <gülüyor> pek akıllı değildir ama onlara şey gibi gelir. Ya çok deşet deşet akıllı. Yani normal akıllıdır ya da. Ee, sen de arabanı arabana yani öyle görüyor olabilirsin. Biraz normal akıllı o zaman. <gülüyor> Hayır madem öyle diyorsun. Bence şey yapma hiç şey girme ok Biz biraz daha zaten şey yapalım testini yapalım. Bir 10-15 seneye geç. İstersen bence. dizel görünümlü yap arabanı. Pek çok şey olduğu, olduğu gibi, falan tam. Pek çok şeyde olduğu gibi yine bir ekip oldunuz. Hayır canım, hayat biçiminizde. Ben sen temkinli ol diye diyorum. Yoksa ne olacak? Eğer İkiniz sen de, de bu maceraya, geçtiniz. dizel İkiniz macerasına de... sen de katılmak istiyorsan elbette ki katıl. Ben sadece sana kombili, tecrübelerimi attır. Aa, anlatabilirim. Kombili evlere çıktınız. 2-3 İki, hafta önce ben şey sana oldu. dedim. Oktay gel ben dizel araba alacağım. Sen de dizel araba al. Sen ne dedin? Ne ya, dedin? Benim araba akıllı abi. İstesem zaten dizel alırım dedim. Ben bir farayla danışsaydın. istesem dizel Ben öyle dedim. olduğunu bilmiyordum ki ben. Ee, Bileciğe. Evet. Evet. E... Foça'da tekne turunda Atilla abiye rastlamıştık demiş Zeynep Hanım. Evet. Şarkı söylemedi ama anılarını anlattı. Bizim de böyle bir adımız var demiş. Yalnız Atilla Atasoy'dan anı dinlemek de hakikaten Inception gibi bir şey. <gülüyor> anılardan <gülüyor> bay anılardan anı dinlemek. Atilla Atasoy'un anısını dinlerken herhangi bir anısından bahsediyorum. Dinlerken altta çalan bir müzik var. Tabii. Onu evren gönderiyor. Ve de şey yani senin aklına. Atilla Atasoy'dan bay anılardan anı dinleme anısı. Inception ki ne? Double, inception. double double double Inception dediğimiz hadise. Ve 45 bin yılda bir falan gerçekleşen bir durum. Sen ah. Andreas'ı seyrettikten sonra belki köprüler için fikirler değişir demiş Güler Ufuk. Ee, bu en son radyo türünde özel gösterimini yaptı filmde bu evet, evet. geçen hafta. Deprem filmi miydi o? E, fay olduğuna göre herhalde deprem. Fay. E, herhalde bilmiyorum Oktay ben. Sen al cihaz fayı. Vele vele vele, vele, vele sallar, Beşik gibi sallar. Vallahi beşik gibi sallar. Yani bu müjde mi verdin yoksa gözümüzün mü ki korktuklar? O filmin en heyecanlı mı? sahnesini hatırlıyorsunuz değil mi? Herkes avizeye bakıyor sallanıyor mu diye. Ondan sonra yavaşça ikili avizeye mi? sallanıyor. Vaa. Pardon. <gülüyor> Kanspor ile karıştırdı. Kanspor ile sallanan avize filmini karıştırdı. O sallanan avize bir miydi sallanan avize iki miydi? İkiydi galiba i̇ki, ya. İkiydi değil mi iki sallanan da. avize iki miydi? Bir de filmi. Ali Kırca vardı. <gülüyor> Yani programı tokat tokat tokat zirvede bırakıyoruz. Açıklayayım mı? Mutfakta mı açıklayayım? Mutfakta açıklayayım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar'ın sonuna geldik sevgili sanatseverler. 9.56 oldu saatimiz. 9.56 oldu saatimiz. Tam Aa. bir ivme yakalamıştık. Tam dinleyicilerimizde bir güzel frekans tutturmuştuk. Maalesef programın sonuna geldik. Ne yapacağız? Her güzel şeyin sonu olduğu gibi programın da sonu geldi diyorsun. Ege öyle sen mi Hayır e, şey yapalım. Ne yapalım canım? Biliyorsun e, yeni gösterime giren Hayalet Dayı filmi var. Aa, Aa oradan bir oyuncu konuğumuz var ee, yoksa? Oradan Süpriz. Ege bir saniye. Ee, onunla ilgili bir konuklarımız vardı. İstersen onları alalım stüdyoya son 3 dakika kala programın bitimine. Evet, e, dersin, yapalım e, yapalım mı? yapalım. Evet, e, hayalet Yayının, e, bu sinema o, köşesinde mi yapacaksınız bunu? Sinema köşesi e, evet. Sinema, siyah beyaz perdeler. Siyah beyaz perdeler. Unutulmaz filmler, unutulmaz sahneler. Merhaba sevgili dinleyiciler, her hafta olduğu gibi bu salıda Fahir Bey'le karşınızdayız. Merhaba. Siyah beyaz perdeler unutulmaz köşelerde. Evet sevgili dostlar yine bir sinema, yine bir vizyona giren yeni film Hayalet Dayı vizyona girdi ve girmesiyle beraber adeta matineler doluyor, doluyor, boşalıyordu. Çünkü biliyorsunuz matineler <gülüyor> arka arkaya oluyor, gerçi sabah seansında matine deniyor, diye, diyenler var e, Bu kafadaki soru işaretlerini Hep birlikte e, aşacağız Şu anda Hayalet filminin e, Oyuncularından sevgili Egemen Kayacan e, Stüdyomuzda Egemen hoş geldin e, Merhaba keyifli bir e, Set ortamında film mi çekiyoruz Dinleyicilerimizden gelen Sorular var e, Egemen Bey isterseniz e, programa da hazırlandık Top dolu bir program olacağı benzer hay hay. E, Egemen Bey ee, bir anınız var mı sette yaşadığınız? Valla hangi birini anlatayım? Tabii ki en büyük hayalin bir müzikal. En büyük hayaliniz... <gülüyor> pardon, pardon. Ee, pek çok anı var çünkü e, sette bir dostluk ortamı vardı. Çok güldük. Ee, umarız iz, izleyiciler... Biz çekerken çok eğlendik. Umarız izleyenler de çok eğlendik. Siz bunu eğlence amaçlı yapıyorsunuz değil mi? Ee, eğlence amaçlı bir müzikalde oynamak halindedir. Tamam. <gülüyor> evet. Ee, dinleyicilerimizden çok yoğun sorular geliyor. Ee, ne yemiştiniz sette? Sette yenen şeyden bir iki e, şey söyleyebilir, mi? söyleyebilir ee, mi? Oyuncularınızdan. Yani İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde çekildi film. O dokuyu e, olduğu gibi biraz da kaybolan güzelliklerimizi e, bir müzikalde oynamak istemiştim. Evet e, zannediyorum dinleyicilerimiz tatmin olmuştur. E, güzel bir vardı. program oldu. Güzel Çok yoğun film. sorular da akıyor. E, Onları da haftayaki ki O yoğun sorulardan oldu. isterseniz son bir tanesini son, daha Son En son bir programımız en son şeyini alalım. Bir dinleyicimiz şöyle sormuş. E, Hayalet Dayı filminde rol aldınız. E, Sokan Emlak olarak. Sokan Emlak e, sahibini canlandırdınız hiç ilginç bir anınız var mı? Evet ee, de yani pek çok anılar var sonuçta bir koca günü sette geçirilmiş birisi olarak elbette pek çok anı var ee, ama bir tanesi bende çok yer etti onu paylaşmak çok isterim teşekkür bir müzikalde oynamış mıyım? Çok teşekkür M ederiz bu anınızı paylaştığınız için Evet Fahir Bey İsterseniz Programımızın skeçleri, sonuna geldik. Ee, e, skeçlerle veda edelim. Skeçler. Hangi skeçler? Oktay? Şaban ne skeci çünkü sonuçta sinema programı olduğunda. Hazır bir oyuncumuz da varken. Evet. E, bizim unutulmaz format, filmlerden bir unutulmaz replik alsak. Format gereği bizim e, dinleyicilerimize, seyircilerimize böyle veda ediyoruz. Sonra Hı -hı. da tişörtünden bir parça kesiyoruz. E, ve tişörtünü de gönderiyoruz bazen. <gülüyor> giyin tişörtü alıp dinleyicilerimizi seyircilerimize gönderiyoruz. <gülüyor> yıkayıp <gülüyor> ütületip öyle gönderiyoruz. Onun tişörtünü de. alıp sonra yıkayıp kono postalıyor musunuz? <gülüyor> evet bu bizim programımızın gerçekten garip bir önemli bir. Yok garip değil, önemli formatlarından bir tanesi. Müzikal. Siz bir e, en son espri köşemiz e, olarak öyle kapatıyoruz Egemen Bey. Siz mi seçmek istersiniz sahneyi yoksa çarkımızı çevirip e, çark, biz çark, size bir çarktan gelsin. Hayır bey ben çeviriyorum. Buyuru. Size doğru düşecek zarf. Aman dikkat edin diyoruz. <gülüyor> çok keyifli bir program. Z evet, zarf ee, düştü bileyim. Zarf düştü açıyorum. Ha çok enteresan bugün programda da bahsetmiştik. Braveheart'tan bir sahne. Braveheart'ın ben can sahne ne olduğu galiba, belli mi? Hayır evet, yoksuz ee, sahne şöyle e, savaş sırasında e, şeyler ne derler ona e, İskoçlar hı hı. E, İngilizlere kaba etlerini gösteriyorlar. O, sahne o sahnenin, sahnenin canlandırılması evet. <gülüyor> Müzikalde oynamaya özür müsünüz? Biz savaşırken çok eğlendi kuvarı sizde edinirsiniz. <gülüyor> evet. Ya bu da her zaman hazırlıksız bu kadar oldu. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Farbay hoşça kalın. Hoşça kalın. Siah perdeler. Aa, çok bu... iyi oldu. Ama Ege bazen şey oluyor yani diyorlar ki programda kendi filmlerinin tanıtımlarını yapıyorlar sürekli diyorlar. <gülüyor> Hep sürekli kendi filmlerinin tanıtımlarını yapıyorlar diyorlar. Niye yani öyle denk geldi galiba Denk sanki. geldi diyorsunuz peki. O zaman isterseniz bitirelim Sevgili dinleyiciler Mükemmel bir kıvamda bitiriyoruz programı. Yarın aynı şekilde devam edeceğiz. Güzel bir gün diliyoruz hepiniz. Hoşçakalın.